Gjenni, dinle. <gülüyor> Karlaya gidiyorum, Dükk. Geri döneceğim. İşe gitme vakti geldi. Ah. Günaydın Ben. Tam Sağ ol Miles. Otis'i görürsen bana haber ver. Bu işe karışmasam da iyi. Pekala toplantı beş dakika sonra. Patronum. Ve herkesin gelmesini istiyorum. Dük, Otis'i gördün mü? Ne? Hayır, hayır görmedim. Nerede kalmışcık, ne diyordum ben? Ha! Evet! <gülüyor> Jersey inekleri! <gülüyor> oh, ha? Aha, merhaba ben, nasılsın, <gülüyor> dostum? <Merhaba. gülüyor> ha, merak ettik, acaba? Merak etme, Otis nere nere? Merak etmeyin, Otis'in nere? Bliyorum. Ayrıca Otis'ten <gülüyor> uzak durun. Beni anladınız mı? Ha, tabi, sen nasıl istersen öyle olsun ben. Ha, bu arada toplant dolayı gelecek sefer girecek. Evet, sonra girecek. Evet, öyle. <gülüyor> sonra! Biz seni. E da. Otur sen. Ben endişelenme. Eminim şu anda toplantıya gelmek için yoldadı. Tamam bırak Pekala millet hemen olayı anlatayım. Bu benim küçük bir icadım. Adını da şöyle koydum. Yokuş sörfü. Seni korurum. Seni korurum. Bu, bu yaptığımızın güvenli olduğundan emin misin Otis? Pek ne demek güvenli mi? Tabii ki güvenli. Sörf ne zamandır güvenli değil ki? Doğru söylüyorum. Tamam tuz yalama. Hareket zamanı. Ben hazırım çok istekliyim. Gidelim. Damut sürttü. Asla. Bunu yaparsanız ölürsünüz. Aaa. Hadi. Hadi as. Hop 1 saniye. Fotoğraf çekimi. Çek, çek, çek. <gülüyor> Domuzcuk ne var? Nereden buldun o elmayı? Bu elmayım Pekala bu aslında şuna bağlıydı buna. Otis. Ne var? Gel Think is it you give me butranlarda et şöyle diyeyim geldim o zaman Keep that arch, dear, but I'm not so when the sun gets high You're the true. best who Pekala, toplantıya başlamadan önce bir doğum günü var. Everett bugün 13 yaşına girdi. Onca köpek yılı çok zor geçti garda. Unutmayın, bu gece... Ben Ben geldim. Merhaba baba. yine biliyorum sen şimdi mutlaka bir açıklama bekliyorsundur. Şu patlamış tavuk için tabii bir de bir de şu yapışkan siyah yağ için. Petrol gibi. Her yerime girdin neredeyse. Buna düşüp kalacaksın şimdi. En çok da sen güleceksin çünkü senin espri anlayışın var ya. Bunu hepimiz biliyoruz zaten değil mi? Bir yere oturur musun? Ben, ben bir yere oturayım. <gülüyor> <gülüyor> Bizimiz... no. <Affedersiniz>, özür <gülüyor> biraz dar... <gülüyor> Neyse diyordum ki bu gece danslı toplantıda bedava elma şarabı hey, olacak. Hey domuz ee, galiba bunun deliğinde ölü bir arı var canım. <gülüyor> <gülüyor> Bak sen ölmemiş. Pekala ilk konuya geçelim. İlk konu kaçak ürünler. Aslında tekrarlamama gerek bile yok. Yer altındaki köstebekten insanların kullandığı eşyalardan satın almak kesinlikle yasaktır. Alo Otis. Evet dinle gel başlı. senin like'lar geldi. Ben şu anda hiç sırası değil ben bir toplantıdayım. Bir saniye bekli, Otis. Frankie buraya gel. Buraya gel Frankie. Hayır, hayır hayır sana buraya gel dedim. Canını yakmayacağım Frankie buraya gel. Ben yaşadım. Bunu bir daha yapma Eee, ne konuşuyoruz ya ben? Arkadaşlarım Franky hangi model Ben şimdi kapatmak zorundayım. Bye Jordan. Yanlış numara. Teşekkürler. İkinci konu. Dikkatli olmalısınız. Çünkü çakal mevsimi başladı. Çok Onlar acımasız ve ümitsiz yaratıklardır. İlk kural şu. Toplu aldır. 2. kural. Her zaman çiftlik sınırlarının iç tarafında kalın. 3. kural Dışarıdayken dikkatli olun. Pekala. Da alabilirsiniz. Çabucak gidiyoruz. Dışarı, dışarı, dışarı. Adım adım adım, uzun adım. Etiş. Bana ayıracak bir dakikan var mı? Eyvah. Mutlaka. Pekala,maz. Ne düşünüyorsun? Hmm, bence çok şanslısın. Çoğu ineğin sadece dört toynağı var. Sen de fazladan bir tane olacak. Hem de tam... Tamam güzelmiş baba. Otur. Oturdum bile. Pekala. Öncelikle telefondaki kiminle konuştuğunu hiçbir şekilde bilmek istemiyorum. Göstebeklerdi değil mi? Şey ben... Hayır bilmek istemiyorum. Göstebeklerdi ama değil mi? Şimdi... Yok yok sakın söyleme. Öğrenmek istemiyorum. Bana bunu niye yapıyorsun? Beni nasıl bir duruma soktuğunun farkında mısın? Yani bu seninle mi ilgili Aa, Bu sabah neredeydin Otis? Biraz eğleniyordum yani sen de denemelisin. Her şey bir gülümsemeyle başlar. Yavaşça ilerler. Ve sonunda çalılar <gülüyor> konusunda yardım edeceğine söz vermiştin. Çakal mevsimi başladı. Öf ya çakallar. Ben anlamıyorum bunda büyütecek ne var. Onlar çakal. Onlar ufacık. Büyüse kocamanız. Ellerinden ne gelir ki? Öğrenecek çok şeyin var. Ayrıca ben şu çit olayını da anlamıyorum. Yani çit onları uzak tutamaz ki. O çitler bizim mekanımızı belirliyor. Ben yaşadıkça o çitlerin gerisindeki hiçbir hayvan hiçbir şekilde asla zarar görmeyecek. Tamam senin işin bu. Senin tamam mı? Beni büyük bir lider olmam için gaza getirme. Bana göre değil babişko. Ben başta olsam işler çok farklı olurdu. Herkes kendi bacağında nasıl olur. Olay budur. Otis... Güçlü bir erkek kendini savunur. Daha güçlü olanlarsa başkalarını savunur. Ay güzel söz not alayım ama kalemimi unutmuşum. Bu geceki vardiyanı unutma. Orada olacağım. Otis günün birinde büyüyeceksin. Tüm vaktini böyle aylaklıkla geçirirsen asla mutlu olamazsın. Ya beni izlemeye devam et. Hımm. Yobar ey ben... Güyorsun sen. Üzerinde sıçlatıp hayvan etinin bölümlerini sayıyorum. Maçaka! Bir şey diyeyim mi? Bunu yapmana hiç gerek yok. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Merhaba hadi. Merhaba Midi, çok güzel görünüyorsun. Yumuşak der misin? Yumuşak. Vum! <gülüyor> Pekala, sıra sende. Vaj be, anmer rüzgarlade. Ay, aaa, rüzgarla. Harika. Søra bende, bende. uza bak. Ho så på, Bu kim ya? Az önce geldiler, onar i getirdi Sağ olasın çiftçi. Evet, sürülerine bir şey mi ne olmuş? Sadece bu ikisi kurtulmuş. Hmm. Bir arkadaşa ihtiyacı var. Oh, oh, oh, oh, <gülüyor> dur bakalım yavaş ol. Oh, oh. Affedersiniz ama sizi fark etmeden edemedim açıkçası. <gülüyor> Şu güzelliğe bir bakar mısınız lütfen? Ne kadar da şey. Hamile mi? Aa, e, evet tabi yani öyle cici, az, az, az, aslında hiç belli olmuyor gerçekten yani özellikle karşıdan durup baktığın zaman şimdi şöyle hafiften yana döndüğünde bir çıkıntı belli oluyor ama ben bunu aslında şey derim şey Cazi B. <gülüyor> Merhaba ben Otis. Aa, geri çekil Deyzi elemanın alnında E harfi var. Yok o benim aslında esnek fare. <gülüyor> C. X. <gülüyor> ne <gülüyor> yumuşak ye. yok ya sen yap da göreyim <gülüyor> <gülüyor> ben sadece çiftliğe hoş geldiniz demek istemiştim eminim siz ve şeyiniz bakmak yok anahtar kelime yok dikkatini ver bakmak yok bu benim arkadaşım besin aman ne şeker şey <gülüyor> tanıştığımıza sevindim o tez Evet ben de Otis. Otis ya ben de bis diyecektim ama ben ne dedim? Sana göre bir şey yok burada ama arkadaşından hoşlandım. Yatta. Moooo! raf temez harika! Now every heifer, every cow, hold tight to your... aynen dedi. Evet. Kral, kral girdi. Babishko çok açıyor, çok. Hmm. Neyse, geçti. Merhaba evlat. Babishko. E, ben biraz düşündüm de özrünü kabul etmeye karar verdim. Gerçekten. Gerçekten. Bu çok mantıklı olur. Yani e, şey, tamam, eee Seni yüzüstü bırakmak istememiştim. Sadece biraz eğlenmeye çalışıyordum. Çok güzel bir gece. Ablanla burada oturduğumuz günleri hatırladım. Ablam yok ki. Aa, doğru. O sendin değil mi? <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, barıştık mı? <gülüyor> barıştık. Harika. Çünkü sana bir şey sormayı düşünüyordum. Arkadaşlarım bu gece Ağrı'ya gidecekler. Benim açımdan o kadar önemli değil aslında ama bir müzik gösterisinin önemli bir parçası olarak bana ihtiyaçları var. Şimdi ben onlara hayır demeye çalıştım ama onlar çok <gülüyor> ısrarcı. Evet, onlara söyledim. Babam benim 20 mesai yapmak istemez dedim. Yani sonuçta bu benim vardı ya. Onun değilim. Bencilik etmek istemem. Benim olan benimdir ama dinlemediler işte. Ne düşünüyorsun? Ates ...ben önemli biri olacağımı hiç düşünmemiştim. Özellikle de her şeyden sorumlu olacağımı. Ama tüm bunlar bir gün değişti. O gün sen ortaya çıkmıştın. Çayıra doğru gidiyordum... ...ve minik yapayalnız bir buzağı görüverdim. Etrafta yalpalıyordu. Tüm bunlar sen bir kabusa dönüşmeden önceydi. Neyse, o gece seni eve götürdüm. Ne? <gülüyor> diyeceklerim sana imkansız gelebilir ama gökyüzüne baktım ve inan bana o yıldızların dans ettiğini gördüm işte o an işlere bakmam gerektiğini ve yerimin burası olduğunu anladım bunu anlamama sen yardımcı oldun seni seviyorum oldum. Hala gitmek istiyorsun değil mi? Evet çok istiyorum. Yani söylediklerin çok şeydi tabii iyi gitti yani şıktı ama ben... Kimse şık demez Otis. Ben şık derim ben yakışık bile derim ben derim yani. Ya çok etkileyici. Hadi git eğlenmene bak. Vardiyana ben bakarım. Sağ ol baba. Sen süper babasın. Otis, evet. Daha güçlü olan ol. Evet evet o lafta öyle deniyordu değil mi? Güçlü bir adam kendisini savunur da güçlü olanlarsa aradaki boşluğu kapatır falan filan tamam saksıya yazdım. <gülüyor> Hop. Gördün mü? Öğreniyorum. Mistabamba! <gülüyor> <gülüyor> Il onda da bombastico, un mantec fantastico la va. Ci canto lista bombastico, un fantastico, con nome Bachese Zamistro. Rom, un mantec fantastico, con nome Bachese Kim <try> gelmiş? <try> <mı>? Ben gelmişim <try> mi? Aa, beni. <try> <try> Oturun oh. <try> beni. Ama geldi. Birinci pasta. Hey. Küçük din. Suyevden resmen yetene fışkırıyor. Yapma. Bence çok sıkılıyor. Take this için. Kış alalım. gece <gülüyor> birlikte eğlenicez millet. Hop düzdüz. Düz. <gülüyor> Çek şu nallarını sahteden. Gösteri işinde değilsin sen. <gülüyor> <gülüyor> Oha be. Ahırda mı yetiştim böyle? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sen gerçekten de iyi bir atsın. Pekala. Ne bakıyorsun öyle baba indi. <gülüyor> Biri dolmalık hiçbir daha getirebilir mi? <gülüyor> İdamlı kildi geliyor. Hepimiz öneceğiz ama en azından tarihi de bilmiyoruz. Sizin tarihiniz belli şükret değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pekala. Eğlence dozunu arttırmak için özel bir gösterim var. Genel listek üzerine... Hanımlar bu sizin için. Aramızdan çıkma Otis ve grubu. <gülüyor> ...geçe eğlence düzenleniyor Bu <gülüyor> çiftçi neyin peşinde acaba? Bak ne diyeceğim? ha Birilerini arayacağım. Ah, rahat bırak adamı. Dilediğim kişiyi dilediğim saatte ararım. Beni anladın mı? Ve arayacağım da. Çünkü sabahlamalı partileri iyi bilirim. Aylak Bey. Ben biraz oturup televizyon seyredip aylaklık edeceğim. <gülüyor> Öyle olsun. Aylak Bey. Ama bu haksızlık. <gülüyor> Onu sadece pizzacı ben hallederim. Çekilin tamam hallederim. Pizza pizza pizza pizza. pizza. Oh, vay canına. Ha, teşekkür ederim. Para üstü vereyim mi bayım? Yok kalsın. Amma da çok pizza sipariş etmişsiniz böyle ha. Evet <gülüyor> büyük bir insan partisi veriyoruz. Sadece parti. <gülüyor> büyük bir kutlama yapıyoruz şey için insanlık için. Partilere bayılırım. Aslında... Ay. Ben... Ay. Oh. Ee, peki o zaman. Görüşürüz. Ay, dur. Ay, ay, ay, dur. Dur. Dur. Ah. Kolum düştü. Yani şey... E, takma kolum diyecektim. Vay be. Buna gerçekten çok üzüldüm. Yardım ister misin bayım? Yok yardımdan hoşlanmam. Eee sosyal görüşlerime aykırıdır. Ben yardım sevmezim. <gülüyor> ha, ay. Ben de vejetaryenim. Bu ne olacak şimdi? Şöyle yapalım. Sen de kalsın zaten kirlenmişti. Gerçekten mi? Tamam. Koçum bak bir kol Var ya sen muhteşemsin. <gülüyor> Geriye dönmem. Geriye dönmem. Cehennem girişinde dursam geriye dönmem. Durumdan söz var. Seye buradan kaldıramaz. Teksting av Nicolai İyi akşamlar hanımlar Hiçbir saatte rahatsız ettiğimiz için üzgünüm Ama bir randevumuz vardı <gülüyor> Aramızdan altısını alacağız Ses çıkaran olursa fazladan götürmekten çekinmeyiz Bayrak hadi seçin Bu gece buradan tek bir tavuk bile götüremeyeceksin Sen ne engel olacaksın ha, Öyle mi olacak yani Bizi durduracak mısın Tavuk. Nasıl yapacaksın bunu? He. Ben değil. O durdurdu. Ben. Nasılsın bakalım? Seni görseydik bir merhabayı esirgemezdik. Hemen tavuğu bırak daayım. Hemen bırakıyorum. Nasıl istersen sadece bilinçlere takılıyorduk hepsi bu tavukları sevdiğinizi bilirsin <gülüyor> beni tanırsın piçhafçısı yıldır burada hafiften dezavantajlı durumdasın ben bizden altı kişiye karşı ihtiyar ve şişko sen varsın ben <gülüyor> 啊啊啊 Sadece kaldı 10 ve 2. şimdi kaldı. <f> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <buraya be> <gülüyor> Ol. Sessiz olun Alo rahatsız mı ediyorum acaba Hadi şu toplantıyı başlatalım hemen hey <gülüyor> Toplantıyı kim yönetecek Toplantının gündemi de bu toplantı, Toplantıyı yönetecek birini bulmakla mı ilgili Peki bu iyi bir fikir mi Bu konuda bir toplantı yapak Biri bunu yapmak zorunda ben artık yok Bu yüzden kendimi aday göstermek istiyorum <gülüyor> de Köpekler Ya dinlesenize köpekler uyanıktır Hadi Onlar sana. sadıktır hem korumacıdırlar Ama kendilerini yalarlar. Kendini yalayan bir lider Hı. istemiyorum. Ben kendimi ben yalayamıyorum bile. İğrenç. Ben öyle yapmıyorum. Yani bıraktım bir kez yaptım. Sıkılmıştım. Yalnızdım. Acıkmıştım. Evet ama bir kere de tuvaletten su içtiğini görmüştüm. Ah. Ah, tuvalet suyu içiyor. <gülüyor> tuvalet suyu içiyor. Kapım <gülüyor> boştu arkadaşım. Yapmayın konudan sapmayın ama. <gülüyor> Dük yanlış anlama ama bir sorunla karşı karşıyayız. Lider olmamanı gerektiren bazı durumlar var. Yok ya ne gibi <gülüyor> Ne var yani? Ben bunu zevk olsun diye yapıyorum. <gülüyor> İstemesen bunu yapmam canım. <gülüyor> <gülüyor> Top kovalıyorsam ne olmuş yani? Küçücük bir kusur. <gülüyor> Bunun bir dönemi yok ki. Tamam tamam hadi artık oylama yapalım. Hadi şu oylamayı yapalım artık. Benim yeni lider olmam konusunda destek verenler... Karşı çıkanlar Elim görüküyor mu? Hepiniz beni dinleyin. Ben her zaman yerini otisin almasını isterdi. Tamam, otis yönetimde. Bu öneriye katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ha, Şimdi an. yakalayamaz ki. <gülüyor> Sözü bozmayın. Madi, fazla uzaklaşma tatlım. Hayır, Aferin Madi, bence bu çok iyi olur. Hadi, hadi. Aa şey Maddie, şu an şu an gerçekten iyi bir zaman ben... yapıyorsun sen? Dur yapma. <gülüyor> yapma. Hey hey Botik, Bratsava Mara'ne gibi şık oldu ve Toplu yerin olarak seni ben kutlamak istedim Otis. Artık sorumluluk sen Ne bende? Oh, oh, oh, oh. Miles. Sorumluluk bende değil tamam mı? Sorumluluk asla bende olamaz. B bunlar benim işim değil. Seni anlıyorum ama adil bir seçimle göreve geçerim. Tebrik ederim patron. Hey! <gülüyor> <gülüyor> Aklınızı mı kaçırdınız siz ya? Yani güp hey gündüz çiftçi her an dönebilir. Bu çok kaba çok tehlikeli. <gülüyor> Hadi otiz. <gülüyor> Senin zayıf noktaları biliyorum ben. Vahşi ay. He? Vahşi ay. Vahşi ay. Vahşi ay. <gülüyor> bunu yapmayacağım tamam yani, hayatım olmaz baxi öyle bir şey Mike. şimdi herkes yerine dönsün herkes e, kendine ayrılan yerine dönsün lütfen yok bu baxi çok saçma baxi ben sırf Mike. bahçeyi Mike'a getirdiniz diye dans değilim baxi baxi baxi baxi baxi bana yardım ettiyse Açıklar açıklar açıklar Erjostuyor ortama yo o yo o Konkist we gonna leave it we gonna leave it we gonna leave it bittirelim bana bir silah der tatlım Başka ne yapabilirdim ki? Seni gördü. İyi de onu öldürebilirdin. Güzel. Nabız var. Aa, bu çok kötü. Bu çok kötü. Bu çok kötü. Bir dakika. Herkes sakin olsun. Şimdi biraz sakin olun tamam mı? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Ne bakıyorsunuz? Otis yöneticiysen yönet bizi. Bu, bu, bu durum için geçerli değil ama bu tamamen durumu şey bir durum durum olarak şey bir durum. Şüpheli. Yo yo yo yo. Ondan bir şekilde kurtulmalıyız. Kes şunu. Çok fazla şey biliyor. İşini bitirmek zorundayız. Bunu temizlemeliyiz. Temizleme falan olmayacak. Tamam mı? Çiftçi iyi bir insan. Bize karşı hep iyiydi. Bir beş an. Ve kıyak adamdır. Şey vejan tam olarak ne demek? Aha, ben bunu biliyorum biliyorum. Dur ben biliyorum. Yüzü olan herhangi bir şeyi yememek demek. Aa. Hayır hayır onlara vejeteryan dedik. Vejeteryanlar karanlıkta beslenir ya, değil mi? Onlar vampir boş versene. Peynir yemiyorlar mı? Sadece peynir de değil. Onlar hiçbir süt ürünü yiyemez. Kek? Tek de yumurta var. Hiç süt ürünü yiyemezsin. Süt ürünü yok mu? Süt ürünü bayılırım. Şimdi ben vejan olamaz. Ben de jambon seviyorum. Şöyle demiştim işte. <gülüyor> oh. <gülüyor> ah, oh. Bu sefer neden yaptın? Seçeneğimiz vardı da ben mi yapmadım? Amanın, inanılmaz bir şey. Şu şiş benden daha büyük. Bastır! Uyanırsa beni koruyacakmmı? Evet. <gülüyor> hadi, hadi, hadi! Tamam, bak şimdi. Burnundan, bebegine, sonra da geri. Tamam. Bakın! <gülüyor> Kitap. Hikaye şöyle. Burada oturuyordu, kitabı okuyordu ve kafasına bir şey verdi ve... Buldak! <gülüyor> Çok hafif. Böyle bir şişliğe yol açmaz. Bahselerim bu aça <gülüyor> Ya keser misin şunu? B bize daha büyük bir şey lazım. Aa, elmayı ben alabilir miyim? Ne bakıyorsunuz ya yahu? Yuttu galiba. Yok yutmadı. Hah. Ağrı evet, mı oh! kesin yutmadı. Hayır. Yuttu. Ne ayakkabı? Hello? adam cazı tepmeyi bıraksana. Otis. Gözünü bağlamadığınız sürece tepmeye devam ederim. <Gülüyor> tamam, gidelim. <Gülüyor> İşte gördünüz mü? Eskisi gibi. Yani aslında yönetimde olmak o kadar da zor bir şey değil. Ne demek istediğim. Evet biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, evet merhaba. Merhaba. Keyfiniz yeni değil mi? Evet. Söylesene. Bu Otis'in fikri Evet. Biz ikinci savunma hattı gibiyiz. Tehlikeli bir şey görür ya da duyarsak... ...öterek Otis'e işaret vereceğim. Bu konuda çok çalıştım. Gerçekten dinle. Bak şimdi. Neyse. Gerektiği zaman sesim gür çıkacak. Şimdilik sadece nöbet tutuyoruz işte. Evet. Nöbet. Gemisi zamanı. İyi ne? misin? ne? Hasta Yani kimse yemek istemiyorum. Şey, seni ah, ne, ne, ne oluyor? Ne var? Ne? <gülüyor> Pekala şöyle bahçede kısa bir devriye. Sonra da gelsin parti. Vay canına şuna bakın hele. Bu bizim yeni gizli bağlantımız değil mi? <gülüyor> Tebrik ederim otaj. <gülüyor> <gülüyor> şuna bakar mısınız be? Şşşş gel de bekleyin. Evet evet. Hıhı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> ...buna inek devirme denir. Ha, ha, ha. Aa, işte buna pecalde kızdım. Şu ufaklığı elime bir geçirirsem... ...onu resmen... Hey, yönetici benim değil mi? Aa, aa, tabii biz sadece konuşuyorduk. Konuşuyorduk değil mi? Konuşuyoruz ve hafiften uzuyoruz. Uzun konuşuyoruz öyle mi? Gidelim. Burada buna inek devirme denir dedi Sağ Oradan yine müzik sesi geliyor Müzik duyuyor musun? Bu çiftçi artık iyice dağıtmış Birilerini aramalıyız Birilerini aramalıyız Aaa Süt kokusu alıyorum ses sesini, ses sesini. Ama süt kokusu alıyorum ee, Süt mi satıyorlarmış Randall, dışarıda bir inek var. Hmm. Burası inek çiftliği. Tabii ki dışarıda inek olur. Hayır, dışarıda atıyorum. Hemen evin önünde hayalet gibi ortalıkta dolanıyor. Tıpkı tıpkı ölüm gibi. saçmalama. İnekler evlerden pek hoşlanmaz. Onlar çayırda kalmayı tercih eder. Çünkü orada otlayabilirler. Üçüncü Nathan Randall. Ben deli değilim. ...sadece kimyasal dengesizlik yüzünden ilaç alıyorum. Sakın orada oturup benim deli falan olduğumu düşünme. Aaa! Senin aklın başından gitmiş kadın. Nereye gitti acaba? Kim bilir? Ama uçtu gitti. Buradan, buradan. buradan. Oh. Ay. Yine ayağımın oh. üzerindesin. Oh. Ay. Bu çok ağırıyor. <gülüyor> evet, gerçekten muhteşemsin o Oy yine anne bayılıyorum dostum. Evet. Nasıl yapılacağını hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum. Evet hatırlıyorum. Evet hatırlıyorum. <gülüyor> Gördün mü hatırlıyor. Ya söylemiştim. Hop en iyi gel. İşte buna inanamıyorum. Bir ilke yaşıyoruz otis biz yine kef gezisine katılıyor bu hayvanlar için en büyük günah öyle değil mi <gülüyor> en büyük evet, ha, bak, bak. Evet, mi? işte burada, soştan, bak, soştan, işte, soştan, burada. Soştan, işte burada <gülüyor> soştan, <gülüyor> i̇şte <or> <gülüyor> <gülüyor> ...keşke buraya girebilseydig. Bu büyük haksesløk. Hatırlıyor musun tatlım? Ertesi gün okul varsa... ...geç saate kadar dışarıda kalamazsın demiş. Ha, geç saate kadar dışarıda kalamazmışsın. Falan filan feş mekan. Boşversene sen. İstediğimi yaparım. İstediğim zaman, istediğim şeyi, istediğim için yaparım. Sen yanlış yere geldin dostum. Güle güle. bu taraftan, bu taraftan. Sen bir şey mi bastın yoksa? Bu da neydi böyle? Al, kötü kokuyor. Başlıyoruz. Bir, evet. Bir, i̇ki, evet. Ooo! Kardeşim! Işte buna, çocuk devirme denir! Ha. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Hadi çabuk ol! <gülüyor> Asla çayle gitme! Asla çayle gitme! Asla çayle gitme! Asla çayle gitme! Ineklere i davran! <gülüyor> Bunlar enerji içeceğinden oluyor. Kaçmışız ondan dışarıdan çünkü bir ihtimalle vuruluyuz. Evet, rakını gördünüz ve 3 3 bir daha 3 3 yeni dünya düzenine artık kuralları biz koyuyoruz yeni evet, dünya düzenine hiçbir şey izleyişemez eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah, eyvah. Ündirin beni, ündirin beni aracınızı hemen yolun sağına çekin ulan biz size söylüyoruz sağ çekmek zorundasın sağ çekemeyiz sıkı durun Muhtemelen annelerinin arabasıyla eğlenmeye çıkmış olan birkaç genç var. Biraz korkutup evlerine yollarız. Gençleri işte. Soyup arayınca akılları başlarına gelir. Kamera hala çekiyor Arabada kamera mı? Evet, evet. Polisler programını çekiyorlar. Tamam, tamam. Sakin ol. Onları ekebiliriz. Sonuçta bir araba ne yapabilir ki? Bu bir helikokter. Bu bir helikokter. Ah, şu tabak sana şu an bu dünyanın çibesecik var. Diyet kolanları ve şekerlemeleri hükmetiyorlar. Ondan sonra bunlar. Ha bu bizim acaba? Ne? Etibar <gülüyor> etmişiz. Bu bir oynaktı. Gördüm. Arabamızda bir inek var. O bir inek. <gülüyor> Alo, allons à la paix. Yine ne, vardı, ne demek oluyor? Arabam şu anda televizyonda ve galiba içinde bir inek var. Penceremin önünde de bir inek gördüm. Bence aralarında bir bağ olabilir. Sakın tekrar aramayacağımı sanma geri. <gülüyor> Çok iyi ya. Harika. Hepisi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kesin yakalayacak. Hatta beni emin emecekler. Ölmek için <gülüyor> neydi? Yoldan çıkalım. kopten kopten kopten kopten bana helikopter 219'dan gelmedim. Şüpheliler tam altımda. Şebisim kesildi. Acelendim hala hemen. Hadi hadi. Hadi hadi. Bu insanlar Onları gördüm oldu buraya kalın. Hı. Hı. Hadi hadi izraf edin. Gördünüz muhteşemdim. Ha. Çünkü ben korkusuzum. Ya korku! Sus! Fekalik, ayaamme sierinden gittim! Neyse, aldığımız stekilde bıraktık. Pekala! <gülüyor> yani, evet, Hoşçakal evet. Otayis! Yarın gece aynı saatte he? <gülüyor> <gülüyor> Dinleyin, çocukler! Evet, Benim, böyle evet, bir şey yapmaya kalktığını bir düşünürseniz Ha evet, evet, ha ha Başımız bela yoller! <gülüyor> <olur>. Buyur dur <adın, gülüyor> uvar ya! No. Ha ah, Muhteşem! <gülüyor> Mmm. <gülüyor> mmm. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu, bu, bunu niye yaptığınızı bana açıklar mısın? Çünkü babam olsaydı böyle yapardı. Ya sen gidip eğlenmene baksana bunu ben halledebilirim. Saçmalama ya. Biz hemşeriyiz. Senin yanındayım. Tamam, sorun değil. İyi, günah gitti. Görüşürük. Sana içki getiririm, tamam mı? Dönerim. Hey. Huhu! Hadi gel bakalım ben buradayım bir var mı? Aa, şey Evet evet var yani yok hayır yani sakınca yok ya seninle konuşamıyorum bile <gülüyor> dur bir saniye Evet işte böyle şey yardım edeyim mi teşekkür ee... ederim kendim oturabilirim galiba Eeyvahyva <gülüyor> ah, ah, bebek geliyor ne seni korkuttum <gülüyor> iyiydi iyiydi neredeyse dilimi yutuyordum <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok güzel değil mi dilimi yutmam mı <gülüyor> hayır gece Aa, evet gece tabi gece güzel tabi babam da yıldızlara düşkündü anlatsana nasıl biriydi babam mı muhteşem biriydi eşi benzeri yoktu tuhaf Aramızda Kamba'a bile yoktu. Beni buldu. Yanına aldı. Bunu daha önce düşünmemiştim ama... ...her şeyi benim için yaptı. Benim ailemdi o. En son konuştuğumuzda bana dedik ki... ...beni bulduğu gece gökyüzüne bakmış. Yıldızlar... ...o gece çok... ...onu çok özledim. Ah... <gülüyor> Peki ya sen yani ben eğer şahsi bir şey soruyorsam söyle yani sınırlarımı aşmak istemiyorum ama ben Boşver ya Allah gitsin <gülüyor> Tamam Nereden başlasam acaba Eskiden evliydim ve hayat güzeldi Sanki aradan asırlar geçti Bir gün şiddetli bir fırtına koptu Bessi ve ben çayırdaydık ve yüksek bir yer bulduk kendimize. Çiftliğe döndüğümüzde... ...ne yazık ki... ...herkes ölmüştü. Farkında mısın? Galiba aramızda güzel bir şeyler başlıyor. çalışıyorsun. İyi hey, ne? Sen benim oğlusun. O istediği de gibi ya demek seni başa getirdiler. <gülüyor> Şu işe bak ya. <gülüyor> onun yerini doldurabileceğini mi sandın Otis sen nerelerdeydin ahırda arkadaşlarınla gülüp bol bol eğleniyor muydun Otis yanında olsaydın bir şeyleri değiştirebilirdin ama değildin değil mi pekala bundan sonra burada işler şu şekilde yürüyecek biz geldiğimizde başka tarafa bakacaksın ha. arada sırada birkaç hayvan eksilecek Ne yaparsın? Sonuçta doğanın düzeni böyle. Bu bizim küçük sırrımız olacak. Ah, dinle beni Noğlu. Aniden bir cesaret dalgasına kapılacak olursan... ...gördüğümüz tüm hayvanları yeriz. Şimdi geri dön ve güvende hissetmelerini sağla. Ne de olsa yarın gece görüşeceğiz. Yani ne bulaştık? Yarın görüşürüz. Ahahahah! <gülüyor> Yerom, Sisko! <laughs> Sisko. <laughs> Merhaba baba. Ee, sana şöyle bir uğramak istedim. Dediğin ne? Sen harika bir babaydın. Ben... ben Bir an için aklımdan ne geçti bilmiyorum. Bir ara gerçekten de... ...yerini alabilirim sandım. Ama... ya ...bu çakallar... ...sen olsaydın onlara karşı direnirdin. Asla geri adım atmazdın. Sen olsaydın. Ama ben çok korktum. Bilirsin ben her zaman senin gibi değilim derdim baba. Değilim de. Ama keşke olsam. Bunu yapamayacağım baba. Gitmeliyim. Özür dilerim. Her şeyle dük ilgilenir, işlerde yoluna girer. Dur, dur, dur, dur, dur bakalım yavaş ol. Sen ne diyorsun ya? Hiçbir şey demiyorum. Sen de kimseye bir şey söyleme. Bu olayın büyümesini istemiyorum. Hey, hey ahali otiz çiftlikten ayrılıyor. Oy. Ne oluyor? Görmüşsün otiz. He, ben bir şey mi kaçırdım? Hayatta ah. o. <gülüyor> evet, evet, niye? Evet Ot <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <stupid> <gülüyor> gerçekten yani senle ben canım. İkiniz iyi dostuz Evet ama artık bitti Gidiyorum tamam mı büyütmeyin o kadar Hayatınıza devam edin Gitme Otis biz senin her dediğini yaparız Olay da bu zaten dediğimi yapmanızı istemiyorum Dediklerimi dinlemeyin bile Onu dinlemeyin Dediğimi yapmayı kesin Yani şimdi sen bize Senin dediklerini yapmazsak burada kalırım mı diyorsun Evet ölü ara ah, <gülüyor> Sağol Hala canlı. Dük yönetim sende. Köpekleri topla. Siz işleri benden daha iyi yürütürsünüz. Tamam Otis, nasıl istersen. Ben kendi hayatımı yönetmeliyim, tamam mı? Ben buraya ait değilim. Hı <gülüyor> Lütfen hiçbir şeyim yok derim. Ah, şey durum sandığından daha karışık. Acı çekiyorsan yardım edebilirim. Hem de seve seve. Ne olduğunu söyleyeyim dona kaldım tamam mı? Dün gece ben çakalları kaçıramadım. Ben hiçbir şey yapamadım. Bu gece yeniden gelecekler. Ben kimseyi koruyamam. Buradaki herkes bir şekilde bana güveniyor. Ama ben onlardan hiçbirini koruyamam. Ah! <Gülüyor> Otis en iyi lider, en büyük ya da en güçlü olan değildir. En iyi lider, en çok ilgi gösterendir. Evet Daisy, çok hoş bir düşünce Ne kadar da güzel sözler. Tek bir şey var, ben Bessie'yi gerçekten özleyeceğim. <gülüyor> Otis, bunu yapmak zorundaysan seni anlayabilirim. Ama bir şey iyi bilmeni istiyorum. Gidecek olsan bile... ...ben sana inanıyorum. Otis! Otis! Tamam İbik sakin ol sorun nedir söyle. Onlar! Onlar götürdü! melerim hadi ha? çakallar her şey bir anda oldu bitti. Eda, Hena belki 6 tanesini daha götürdüler. Daha önce hiç gündüz gelmemişlerdi. Geceye kadar beklemediğimi biliyorlardı. Beni aldatttılar. Ne? Hiç. Otis. kaçırmışlar. O çakallar çok güçlü. Ne? Şu çakallar çok güçlüler. Acaba daha güçlü bir erkek ne yapabilirdi? <tik> <tik> <tik> <tik> işlerle ilgilenir misin? Gurur duyarım. Döneceğim. I wanna geliyorum canım. Hayır, iyi. sen burada kal. Başına başaramazsın. Seni öldürebilirler. Evet. Öldürebilirler. ...akşam bize katılması çok hoş oldu. Sabrınız için teşekkür ederiz. Bizler geceleri yine iyi severiz. Siz de hayvanlarsınız. Tavukları çok severim. Özellikle de derilerini. Sen çok kötüsün. Ne? Çok kötü. Kekik, keki. Gerave yemek yer ufaklık. Onu rahat bırak. Ufaklığı ben alayım. Ben onu mezeye niyetine yerken siz de bunları pişirin. Ben var ya, çok kötü biriyim. <gülüyor> bırak o civcivi de. Otiz. Yoksa aniden cesaret tovkası mı bastırdı o tiz? <gülüyor> Öyle diyorsan öyledir. Yapacağım ilk iş o civcivi senden geri almak olacak. ya Sen kendini yerden kazımaya çalışırken de... ...diğer tavukları toplayacağım sonra da buradan gideceğim. Diyorsun peki bunu tam olarak nasıl yapacaksın? Onu öldüre. Doğruyu. kolunu sallayarak inime gelebileceğini mi sandın? Şimdi iyisi mi sen orada öylece dur ve dostlarımı yememizi seyret. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, ne yapıyorsun sen Güçlü bir erkek sadece kendini savunur. ...daha güçlü olanlar başkalarını savunur. <gülüyor> Çok eğlenceli olacak. <gülüyor> Korku kokusu alıyorum. Hayyasi ilk koku alabildiklerini söylemiştim. Kokuyu mu alıyorlar? <gülüyor> Ha!Ro! Oh, evet. Ben det var. Hemde falsasıyla... Kanimda durun çocuklar, Böylece bir şey olmaz. Ha evet. Böylece as Nachton kon accessible. Yani atック nightall. Hey! Gabi edersen bakslun i! Gergenim! <gülüyor> Bunlar mı yardım edecek?! İçinden bir ses, birkaç adım geri çekilmen gerektiğini soruyor. Bu da mı Hei! Seni iklae! Seni ه... Sen Tamam! Bittelen şu okay. işe! Ne yapacaksın biliyor musun? Kulağındaki kirleri temizleyeceğim. Ya amca. Gene sisteminizle telefonla kavga verir. Emin, güzel bir ...acaba şimdi ne yapacağım? Aa merak etme. Senin için özel bir şeyim var. <gülüyor> sabay ederim ya Hadi hadi Aa at az eine hadi göster bakalım. sen bir git. Güttüm. Dikkat. et. Dikkat. Haydi. anadın mı benim oğluyum asla geri gelme De. ben o demir sopayı kullanırdım Bu drone'u sopayla vuracağımızı söyledik. Biz biliyoruz. Daha kaç kez aynı şeyi tekrarlayacaksın? Ne geceydi ama değil mi? Çakarları benzettik. İyi bir, bir kötle öğrendi ve döndüğümüz zaman çiftlikte dolaşacak yeni bir üyemiz olacak gibi görünüyor. He? He? Hezi sen ayrılırken doğurmak üzereydi. Yaşasın! Hezi doğuyor. Yavrusu da doğuyor canım. Ne alacak sanıyordun? Sürekli şişmeye devam edeceğini falan mı? İyi mi peki? Ben, ben, ben, ben çiftliğe gitmeliyim. Ay, hey. Bence yürüyerek vaktiinde ulaşamayız. Durumun iyi olduğundan eminim otuz. Miles, ben orada olmalıyım. Unutmaman gereken bir şey var beyefendi. Ben bir hanımefendiyim. Kedininle beraberken gözlerim bana bakmalı. Onları ararız, motorları alırız Otis biliyorsun hadi ama sanırım doğuruyor yani eminim evet zamanı geldi <gülüyor> <gülüyor> <Hug> Vay canına Hı <gülüyor> Teyze saçmalama. Her şey kontrolümdeydi. Ben iyiyim. Yanındayım. Ben de buradayım. Senin yanındayım yavrum. Ay. Tamam kızım. Çok iyisin. Şimdi nefes al. ...bence düşüncelisin, okala. Domuz olduğum için kusuruma bakma. Neden hala bir şey olmadı? Şey ya, şey ona bir şey olmayacak değil mi? Evet, ya, ya şey olursa... ...bebek takılırsa... Ne? Yani yarı yolda takılırsa mı domuzcu? O zaman bir buçuk inek mi olur? Freddy ben bir buçuk inek demedim. Hayır hayır dedin, hatta biraz önce dedin. hiç ben bir buçuk inek dedim mi? Beni bu işe karıştırmayın. Kesin, bakın... kucağına çok yakışık Adını ne koyacağız Sence ne olabilir Tabii ki? Teksting av Nicolai. Hva, hva, hva, hva, hva. Nika, hva, hva, hva, hva. Hva, hva, hva, az lafladık da başka planların olduğunu biliyoruz. Seni de anlıyoruz ama ama gerçekten de burada yaptığın şeyler için minnettarız ve düşündük ve de belki desen ne bileyim işte. Yani bir süre daha burada kalırsan harika olur diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Son sözüm şudur. Ben yaşadığım sürece shit'lerin gerisindeki hiçbir hayvan asla zarar görmeyecek. Hey! Nora bildiği çok değerli biriyim ve kendime buna uygun şekilde davranacağım ha ha o. hayda bu da ne şimdi ha, galiba saç kremini unuttum aaa <gülüyor> yard dance with the arket children's chorale <laughs>